Karşılığının daha fazla gelmesi gözetilerek verilen bağış ve hediyeler de faiz sayılmaktadır. Bu ayet faiz konusunda birinci merhaledir. 40. Ayet Sizi yaratan, sonra size rızık veren, sonra sizi öldüren, daha sonra da mahşerde diriltecek olan Allah'tır. Ortak koştuklarınız için bunlardan birini yapan var mıdır? O onların ortak koştuklarından uzak ve yücedir.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 Beşeri ihtiraslar, zimmete geçirme, ihtikar, kaçakçılık ve benzerleri. 42. Ayet De ki, yeryüzünde gezip dolaşında öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bir bakın. Onların çoğu Allah'a ortak koşanlardandı. 43. Ayet Geri çevrilmesi asla mümkün olmayan ecel Allah tarafından bir gün gelmeden önce yüzünü dost doğru dine İslam'a yöneldi.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 Zülfurkan Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali Rum Suresini Dinlediniz Meali Okuyan Erol Eren Dipnotlar Fatih Özgür